Herkese merhaba. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben İpek Akpınar. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Sizlerle beraber izni bu hafta. Bu hafta e, gündemi oluşturan önemli bir konuyla e, Taksim'e yapılacak olan projeyle ilgili e, konuşacağız. Evet. Genelde hep İTÜ Mimarlık Fakültesinden, Taşköş'ten dostlarımızı ağırlıyoruz ama bu sefer Boğaziçi Üniversitesi'nden Matematik Bölümünden çok sevgili bir dostumuz bizlerle. Sevgili Betül Tanbay, Taksim platformunu temsilen aramızda bugün. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Bugüne dair duyurularımız var İki mı İki tane şey duyuru da du duyurumuz var. Onları hızlı okuyayım konuya geçmeden önce. İki tane önemli sergi var. İlginç bir şekilde birbirleriyle paralellikleri var, yani birlikte kurgulanmamış olmakla beraber benzerlikleri var. Bir tanesi Vitra Çağdaş Mimarlık dizisinin birincisini oluşturan ticari yapılar konulu çalışmanın sergisi, Mutluluk Fabrikaları adı altında, Nişantaşı'nda Işık Galeri'de ve 17 Mart'a kadar gezilebilir küratörü Saiteli Köknar, ee, i̇kincisi arkitek e, mimarların, e, arkitektisin e, Emre Arolat ve ekibinin e, Ahan ödüllü İpek yol tekstil fabrikasını konu alan fabrika başlıklı sergi. O da Milli Reasyonans Merkezi'nin sanat galerisinde Teşvikiye'de gezilebilir Nil Aynalı ve Ali Paşıoğlu küratörleri. Belki ilerleyen programlarda bu sergiler üzerine de daha çok konuşacağız. Kesin. Bugün konumuz... Birlik olmak, fikrini beyan etmek, taraf olmak ve sivil bir inisiyatif almak üstüne aslında fikri ve görüşü ne olursa olsun değil mi? Bugün Taksim Platformu üstüne konuşacağız biraz Betül Hanım'la beraber. Nedir bu Taksim Platformu biraz bize anlatır mısınız? Taksim Platformu aslında şehirli olarak bazı haklarımızı talep eden ve de farkındalığı artırmaya çalışan bir oluşum. Ama beklemediğimiz kadar süratli bir şekilde büyüyor. Hı hı. E, çünkü müthiş e, miktarda insan ve STK ve halktan destek aldı. Böyle bir günde bin ile artan hı hı. E, bir e, destekçi ekibi oluşuyor. E, zaten galiba problem olmaya başladı. Mesela sitemiz bir kere haklandı bile. <gülüyor> Demek ki birilerine battı. Yani sadece... Fikir söyleyen ve yapıcı daha iyi, yani söylemi kısaca söylersem daha iyi bir proje, daha iyi bir Taksim daha iyi bir gelecek diye basit, yapıcı, birleştirici bir söylememiz var ama bu bile haklanmaya yetiyor Hı -hı. maalesef. Siz bu haklanmayı hekim karşılığı olarak e, oluyorsunuz. Galiba. Ben müthiş, <gülüyor> evet. müthiş hoşuma gittiğimi. Yani. Haklandık yani ama evet. <gülüyor> hakkımızı teslim etmedik. Çünkü e, tedbirlerimiz vardı. Tekrar Hı -hı. aynı imzalar tekrar dolu oluştu. İlk 7 günde 7 bin imza toplamıştık. E, yedeklemiştik. Hı -hı. Bütün Şimdi imza 12, atanlar... Buldu tabii çünkü böyle haklanmaların bazı <gülüyor> geri hakları Getirince oluyor, ama. getirileri oluyor. <gülüyor> Teşekkür ederiz haklayanlara. Siz bütün bu çalışma Taksim için seçimde kullanılan bir, bir düş projesinin giderek gerçeğe dönüşmesi ve bir kısım yasal dayanaklarla gerçekte var edilmesi üzerine hareketlerle daha da hız kazandı değil mi? Taksim platformunun bir araya gelişi. E, tabii, yani normal geçmesi gereken süreçlerin çünkü tabii ki seçim öncesi bir seçim kampanyası olarak bir sürü proje sunulur bu son derece normaldir bunda bir süreç bozukluğu yok bu süre bu projeler çılgın olabilir uslu olabilir her <gülüyor> şey olabilir Elbette sunulur ama ondan sonra gereken süreçlerden müzakerelerden geçer Elbette ki bir seçimden sonra bunun yapıldığını e, görmek istedik <gülüyor> ve yapılmadığını görünce bir araya geldik yoksa normal bir e, medeni bir ülkede bir hukuk devletinde çalışan sistemler çalıştı biz de kendi işimizi yapardık. taksim platformu datorg sitesi değil mi tam doğru adı Doğru söylüyorum. Ben diyorum ki diyorsunuz müzakereye kapalı bir yöntem demokratik ve katılımcı toplumun ifade biçimi olamaz. Biraz bunun üzerinden gidelim mi? Ee, şöyle... yani nedir derdiniz? Kentli olmak üzerinden aslında çok kurguladığınız bir söylem var ve aslında tam da bu nedenle galiba 12 bin imzaya çok kısa sürede ulaştınız. Tabii ve bugün yani e, sokakta yürüdüğüm zaman e, ben Taksim'e yakın oturuyorum. Yürüdüğüm zaman köşedeki simitçiden, köşedeki öbür köşedeki dolmuş şoförüne, diğer köşedeki büfeciler, çay bahçesi sahipleri, herkes panik içinde. Şu anda bizim hareketimiz bir entel dantel hareketine indirgenmeye çalışılıyor. Ben bunu şahsen bir hakaret olarak alıyorum. Halka yapılmış bir hakarettir bu birazcık eğitimimiz var diye yahut biraz proje okuyabiliyoruz diye yahut belediyenin bir e, işte canlandırma projesinin aldatmaca olduğunu çözebiliyoruz diye bize entel dantel denmesi şu demek oluyor. Halk bunları yutar, siz soru soruyorsunuz, demek hı hı. ki halk değilsiniz. Bu halktan kopmanın büyük bir başlangıcıdır. Çok tehlikeli buluyorum bunu. Hı hı. Bir de e, tabii sizin burada... E üstlendiğiniz önemli görev aslında yani mimar olmayan plancı olmayan gerçekten o alanı kullanan ve kentin biçimlenmesinde taraf olmak isteyen sözü duyulsun isteyen bir kişisiniz mesela bir matematikçi olarak yani her evet, yani önce... ne olur matematikçiliğimi öne sürmeyin genelde <gülüyor> sempati toplayan bir konu değil çünkü. <gülüyor> Olsun. Üstelik de hakikaten o kişiliğimle burada değilim. Burada aslında ne öğretim öğesi olarak buradayım ne matematikçi olarak buradayım. Hı hı. Bir şehirli olarak buradayım. Hı hı. Bir yaya olarak buradayım. Bir akbil kullanıcısı olarak hı hı. buradayım. Parka gidip yürüyen oturan bir insan olarak buradayım. Hı hı. Ee, ve yani onun saldırıya içinde... uğramadan güvenle değil mi? Her gün oradan aslında geçiyorsunuz Tabii ben her gün parktan geçiyorum. Birazsa da e, metro çıkışı biliyorsunuz Taksim ortasına doğru çok kötü durumda. <gülüyor> onun için e, nispeten Gezi Parkı'nın öbür ucunda olan çıkıştan çıktığım için okul dönüşünde sürekli Gezi Parkı'ndan gece ve gündüz geçiyorum. Oranın problemlerini çok iyi biliyorum. Yani ne kadar bakıma ihtiyacı olduğunu, ne kadar düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu, Taksim meydanının ne kadar bakıma ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama bizde yeni bir metot başladı. Çok tehlikeli bir metot. Bir yerde büyük bir rant projesi gelişeceği zaman ondan 2-3 sene evvel orası mezbeliye çevriliyor. Ondan sonra da herkes diyor ki e canım görmediniz mi zaten bir felaketti deniyor. Yani bunlar çok küçük numaralar. İhtiyacımız yok bunlara. Hı hı. Yani aslında Taksim bir dünya meydanı örneği oluşturabilir. Kimsenin kimseni aldatmaya ihtiyacı yok. Maalesef ben burada hem halkın hem de en yüksek düzeydeki yöneticilerimizin aldatıldığını düşünüyorum. Halka bir yayalaştırma projesi olarak aldatma sunuluyor. En yüksekteki e, proje sunan, e, seçim kampanyası yapan yöneticilere de bu bir prestij gibi sunuluyor. Halbuki ikisi de değil. Yani, yani ikisinde de yalan var ve çok üzücü yalanlar var. Niye söyleniyor bu yalanlar? Çünkü biliyorsunuz tünel e, derin bir konu. E, <gülüyor> Ve ekonomisini falan bel aşağı giriyorlar. B Gidiyor yani. Bizim bile paralarımız nereye gittiği bile belli olmuyor. B Biliyorsunuz İstanbul'da mevcut bir sürü tünel var. Yanlış olduğu ispat edilmiş. Ee, bu Ankara'daki... büyük bir ant oldu. Ankara korkunç bir örnek. Atatürk Bulvarı. Ben Ankara'da büyüdüm. Ankara'da her gün yürüdüm o yolu. Ee, Ankara'ya gitmek istemiyorum. Gittiğim zaman moralim Ama bozuluyor. Ankara'nın en büyük özelliği kaldırım sahibi olmasıydı. ...şimdi Kızılay'da karşıdan karşıya geçemezsiniz. Yani e, bunlar acıklı. E şimdi Taksim Medeni yayalaşmayacak mı? Peki sizin itirazınız nedir? yani? Ne güzel yayalar işte e, Cenk faydalanacaklar. Bey, siz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> provokasyon. Siz burada provokasyon aşağı yapıyorsunuz. Aşağı Evet, evet. Ben Hayır yayalaşmayacak. İnsansızlaştırılacak. Yani bu yayalar için yapılmış olan bir şey değil mi? Aksine? Bu yayalar olarak yap için yapılmış bir proje değil. Ben tabii hiç uzman olmam gerekmiyor. Sadece yaya olmam gerekiyor bunu görmek için. Ve düşünen bir yaya olmam yetiyor. Ben Mete Caddesi'nden Taksim'e nasıl ulaşacağım sorusunu soruyorsam. Tarlabaşı'ndan Taksim'e nasıl yürürüm? Ee, e, sıra Serviler'den Taksim'e nasıl yürürüm? İnönü Caddesi'nin ağaçlarından yürürken şimdi nasıl yürürüm diye sorduğunuz zaman cevabı geliyor. Hı. Yürüyemezsin. Hı hı. Yahut elinden çocuğunu tutamazsın. Yaşlı dedenin bastonuyla beraber götüremezsin. Çünkü iki kişi yayına sığmayacak kadar bir yer kalıyor. Daha şimdi dinlenmiş. bunları tabii size burada radyoda vaktinizi alıp anlatmaya lüzum yok ama biraz üstünde düşünüp veyahut Şöyle bir sıra servlerden Taksim'e bakıp yahut İnönü Caddesinden bakıp bunu anlamamak için hiçbir şey Hı -hı. olmak gerekmiyor. Bir uzman da olmak gerekmiyor. Ya yalaşma projesi değil. Bir de şu anda onay verilmiş olan proje askıda. Hani e, bu dar sokakları ya da geçişleri incelemek isteyenler de e, Büyükşehir evet. Belediyesi'nin web Hı -hı. sitesinde sol sütundan imar evet. planları Hı -hı. menüsünden ulaşılabilir Hı -hı. Beyoğlu araması veya Arkitara sitesinde de şu anda yayınlanmış Hı -hı. durumda. Dün Şeffaf bir şekilde aylar evet. sonra ilk defa ortaya çıktı. Bu tabii ki bütün bu e, örgütlenmenin de bir sonucu olarak e, yaygınlaşıyor. Yani normalde bu planın e, askıda olmasının e, çok da önemi olmayabilirdi. Ama e, bir ilgi oluştuğu zaman... Tabii ki e, yayılıyor. sürecin parçası olarak ki. askıya çıktı. Tabii tabii. Şimdi, o mecburiyet, Zaten tabii, mecburiyet ama mi? onu görmek ya da onun görünür hale gelmesi bir ilginin olmasıyla da ancak mümkün Şimdi, oluyor. Şimdi maalesef rant projelerine kılıf gerekti, gerektiği kadar bir demokratik ülkedeyiz. Tabii. O evet. kadarcık tabii. demokrasimiz var. O, kılıf gerektiren bir durumdayız. Evet. Ama o kılıf çok kolay yutturuluyor. Yahut insanlar belli bezginlikten e, kendi günlük dertlerinden ilgilenemiyorlar. Fakat Taksim öyle bir yer ki burada biraz baltayı taşa vurmuş bir rant projesi var. Çünkü Taksim maalesef bütün İstanbul'u ve bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Taksim hakkında biz yetişemiyoruz gelen yani Taksim platformu gelen itirazlara ne yapayım ben de gelmek istiyorum diye yani Türkiye'nin her yerinden mailler geliyor. Hepimizin meydanı. Taksim hepimizin meydanı ve bu, bu, burada Gerçekten çok tehlikeli, çok halktan kendini koparıcı bir proje geliştiriliyor. Şimdi ben AKP danışmanı değilim. Onun için beni ilgilendirmez. Bu proje kaybettirir diye muhalefette pusuya yatanlar var. Hı hı. Yani Taksim'in kocaman bir çukur haline dönüşmesi, insanların mezbeli halinde o, o süreci yaşatalım ki AKP yıpransın diyenler var. Benim partilerle bir... Ee, bu tip bir e, yıkıcı yaklaşımım yok. Ben yaya olarak Taksim'e yürümeye devam edilmesinin gerektiğini, proje yani 6 ayda bile bitirilecek olsa projenin kötü olduğunu, ayrıca da öyle yani inşaat sürecinin zannedildiğinden çok daha büyük facia olduğunu görüyoruz ama e, çabuk bitse bile elde edilmek istenen sonucun Taksim'li için İstanbul'lu için ve Türkiye'li için zararlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Aslında bu hep, Taksim hepimizin söylemi üzerinden biraz daha devam edelim. Ee, yayalaştırma projesini meşrulaştırma olarak aslında çok iyi bir söylem bu. İyi bir retorik, akıllı bir retorik kim bulduysa o projenin adını. Yayalaştırma dediğiniz zaman olumlu bir çağrışımı var. Mimar olup o, olsun olmasın, herhangi biri sokaktaki herhangi birine çok olumlu geliyor proje. Biz aslında Taksim'i konuşuyorsak, bu yayadan arındırma meselesini insan ölçeğini aşan azman bir proje olması. 10 bin metrekareyi aşan bir bölgeden bahsediyoruz. Ee, 90 dün, bin metrekare Taksim projesi. Dün, dün gündeme gelen Cami ve diğer e, merkezler üzerinden değil mi bir söylem var birkaç gündür giden. Ve tabii ki Topçu Kışlası ve Gezi Parkı üzerinden üretilen farklı farklı patchwork ve hemen yeni başındaki tarla başı var. Aslında Taksim dediğimiz zaman bütün bu patchwork noktasal olarak atışlarla gündeme gelen yapılmaya çalışan süreci aslında biraz konuşmak lazım. Ama isterseniz bugünle ilgili çok anlamlı bir şarkı John Leland'dan istediniz değil mi? Evet. <gülüyor> Vallahi, e, bir ara verelim. E, güzel evet, bir parça tut gelir dedik Aha. galiba. Çünkü hep beraber olalım right now ve şimdi yani evet, acelesi evet. var. Çünkü Kesinlikle. E, askıdayız. Kesinlikle. <gülüyor> Tekrar merhabalar. Lenin'in şahane parçasından sonra hep beraber oluyor muyuz Betül Hanım? E, hep beraberiz Taksim hepimizin. <gülüyor> bu yayalaştırma üzerinden, kentli hakkı üzerinden biraz daha açabilir miyiz? Nedir derdiniz bu kadar? E, şimdi e, bir kere yayalaştırma adı altında bir aldatmaca var. Bunun farkındalığını sağlamak gerekiyor. Evet. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 2 milyon özel taşıt var. Bunlara ikişerden ortalama binilse ki dikkat edin çoğunlukla tek kişi göreceksiniz. 4 milyon insanın özel arabayla teması olduğunu düşünelim. 10 milyon en azından yaya. Yani toplu taşıma ve yürümek üzerine hayatı. Şimdi böyle bir şehirde, e, arabalar ne olacak, nasıl tünel geçecek diye bir projeye çıkarsanız arabaya yönelik çalışıyor olursunuz. Yani tünel yapmak hem kendi bir rant Tabii. arabaya yönelik projeler biliyorsunuz bütün dünyada yani araba çalışıyor. E e üreticileri muazzam bir güç. Yani arabaya yönelik proje çıkarmaya itil, itiliyor insanlar, belediyeler daha doğrusu. E, ve bir parçası oluyorlar bu büyük rant mekanizmasının ki bu çok tehlikeli. Yani yaya yönelik, bunda da şimdi çok da anladığım kadarıyla siz de söylediniz, çok iyi de reklam şirketleri var. E, bunu bir yayalaştırma olarak görüyoruz. E, bir yalan, <gülüyor> yalanlaştırmayla bize sunuyorlar. Bu bir hakarettir. Şimdi bu hakareti okuyoruz. Bu yanlış dediğimiz zaman da entel oluyoruz. Yani duble hakaret oluyor o zaman. Ee, yani yalanlarımızı yutmuyorsunuz, susun. <gülüyor> bir de haklanıyoruz yani. Bütün bunlara e, tepki göstermemi olağan karşılıyorsunuz herhalde. Hı hı. E, biz bu 10 milyon yaya üzerine konuşuyoruz. İmzalar atılan imzaların ne kadar karışık olduğunu siz de bakarsanız görürsünüz. Evvelden imzaların isimleri koyuyorduk. Şimdi koyamıyoruz çünkü bu haklanma meselesinde koymamak gerekiyor. Ama sayıları sürekli bildiriyoruz. Son girenleri de bildiriyoruz. Hangi kesimlerden genelde? Çok Yaş karışık. Grubu. O kadar karışık ki yaşı bilmiyorum ama çok karışık. Yani e, öğrenci yazan var, talebe yazan var, ev kadını yazan var, emekli yani yazan sadece var. Sadece mimarlardan, mesela... plancılardan ibaret sebebim, olmadığı nemli nemli çok, çok önemli ve kıymetli onu vurgulamak lazım. Şehir plancı... evet. planlamacılara ve mimarlara zaten başka bir sorumluluk düşüyor. Onlar o sorumluluğu son derece aktif bir şekilde götürüyorlar. Bir biliyorsunuz 150'den fazla akademisyenin ve şehir planlamacı ve mimarın imzaladığı e, koruma kuruluna e, dilekçe gitti. Yani onlar tabii ki kendi uzmanlık alanları ve bildikleriyle çok daha iyi kuvvetli argümanlarla e, projenin neden yanlış olduğunu anlatıyorlar. Ben bir yürüyen bir vatandaş olarak anlatıyorum. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü zaten biz mimarlar ve plancıların her şeye itiraz ettiği gibi bir yaygın Gene görüş üzerin... var Kamu oyunun etkili tabii. bir şekilde karşı çıkıyor olduğunu vurgulamak adına bu çok kıymetli. Evet. E, maalesef mesela Taksim platformu başladığından beri Kadir Bey son derece sık bir şekilde televizyonda ve basında görünüyor ve işte önce mesela ağaçları kesmeyeceğiz, kaldıracağız dedi. Hı -hı. E, Ağaçların kaldırma diye bir teknik var, bu biliniyor. Orman mühendislerine hemen soruldu, hemen cevap aldı. Tabii söz konusu değil. değil. Onun söz konusu olmadığını söyler söylemez Kadir Bey çıkıyor bu sefer e, ağaçları e, e, Kesmeyeceğiz, kaldıracağız derken şimdi kaldırmayacağız, yenisini koyacağız dedi. En sonunda çiçeklere kadar götürdü. Yani evimize hepimiz bir taksı koyabiliyoruz. Hı hı. E, Taksim Parkı'nın e, 3-5 saksıyla geçiştirilecek bir konu olduğunu zannetmiyorum. Onun için bu aldatmacılardan vazgeçelim. Ben yani Kadir Bey'e de sesleniyorum buradan. E, kimse birbirini aldatmasın. Taksim için çok güzel bir şeyi birlikte düşünelim. Tabii bu birlikte düşünelim derken ben kendimi kastetmiyorum. Bütün dünyada bilinen e, şehircilik e, modern şehircilik anlayışlarının yöntemleri var, müzakere süreçleri var. Bunları yani yeniden keşfetmek için bir sebep yok. Bu adımların atılması lazım. Size bir örnek vermek istiyorum e, özür dileyerek e, koruma kurulu koruma kurulu başkanını biz ilk toplantımıza davet ettik. Aralık sonunda ee, ve kendisi projenin daha henüz plan tadilatının kendilerine yeni geldiğini ve 6 aylık bir süreleri olduğunu söyledi karar vermek için. Ee, Epeyce orada birbirimizi dinledik, yapıcılığımızı anlattık. Bunun sürecinin müzakereye açılması gerektiğini anlattık. Kendisi de sistemi yanlış bulduğunu söyleyerek hak verdi. Ertesi hafta tek bir toplantıda bir kere de koruma kurulundan ee, oy birliğiyle onay çıktı. Yani bu dehşet verici bir manzara benim için. Bu 4 Ocak'ta oluyor. 4 Ocak'ta koruma kurulu karar aldı. Önlerine gelen isminin ne olduğu belli değil ama olsa olsa zaten prosesüs icabı bir avan proje olabilir. Avan projesinden sonra biliyorsunuz aylarca bazen yıllarca uygulama projesini sürer. Tabii. 13 gün sonra Kadir Bey imzalamış. 17 Ocak'ta Kadir Bey bunu imzalıyor. Demek ki arada uygulama projesi 13 günde hazırlanıyor. Bütün bir taksim değişiyor. Bütün sosyoloji bir teknik değişiyor. Bir şey verebilir miyim? Aslında tabii o proje değil. bir yıldır yapılıyor. Yani bu onaylanacak planın onaylanacağı bilindiği için ona hazır. Mart 2000'den bu ya. 2011'den. Bu doğru bir süreç mi bu, sizce? Bu, bu, değil şey kesinlikle ha, değil. yanlış tamam. bir süreç yani Ben size biraz soru sorayım. Bu doğru mu? Çok doğru onu bilmek <gülüyor> tamam, lazım. Topçu Kışlası'nın mı? korunmasına dair kontürlerin plana işlenmesi bir yıl önce. Yani bu önceden tasarlanmış. ...planda ona göre revize edilir vaziyette. Tabii aslında tam da Taksim platformunun öncelikle usul açısından karşı koyduğu, değil mi karşı durduğu şey... ...bu kapalı kapılar ardında işleyen mekanizmalar. Demokratik bir toplumsak, demokratik bir süreçten açık kapılar istiyoruz. Değil mi? Bir kentli olarak bu kararların burada yaşayan, burada çalışan bir kentli olarak... Bir kadın olarak çünkü sen yürüyemezsin diyorlar. Kadınlar için çok tehlikeli burası diyorlar. Bu retoriye de karşılar olarak bilmek hakkımız sadece seçim meydanlarında duyurulan bir proje sözde adı proje bir anda karşımıza bitme bitmiş bir şekilde emrivaki bir süreçle geliyor. Tam da buna karşı duruyoruz usul açısından. Bir de şöyle bir kopma var. Ben halktan biri olarak otobüsle işime gidip gelip metroyu kullanan, tramvayı kullanan biri olarak aksaklıkları görüyorum maalesef arabalarından inmeyen yöneticiler aksaklıkları görme imkanları yok ve e, Kültür Bakanımız çıkmış e, televizyonda geçenlerde bunlar diye zaten bu tabirleri çok çirkin buluyorum ama artık onların uslubunu e, dersini verecek halimiz yok e, enteldir danteldir hep muhalefet ederler şunu da önlediler bunu da önlediler işte Lütfu Kırdar e, kongre merkezi projesine de itiraz ettiler bakın ne güzel oldu diyebiliyor bakın ne güzel oldu demek için orayı Bilmiyor Görmek olmak lazım. lazım. Evet, Şimdi evet. orası öldü. Evet. Bütün o çınarlar gitti falan filan onları geçtim. Orası bir taş yığını oldu. Boş ve köpeklerin gezdiği bir evet. taş yığını oldu. Ben her gün Nişantaşı'na yürüyen biriydim. Korktuğum için köpeklerden evet. yürüyemiyorum. Çünkü hiçbir kaldırım kalmadı. Tünelin yanından servis yolundan geçiyorsunuz. Tabii ki orası az araba olan Tedirgin bir yer olduğu için çünkü. yürüyebiliyorsunuz. Taksim'de bu da olmayacak. Çünkü evet. Marmara Oteli'nin bütün müşterileri servis yollarını kapatacak. Evet. Onu da söylemek isterim. Marmara Oteli o servis yolunun özel güvenliğini kendi yapmak için başvurmuş durumda belediyeye. Yani oralar kapatılıyor. Bütün tuşla, e, kışla işinde de aynı şey olacak. Bugün nasıl ki Lütfukırların arkasındaki bir sürü yere giremiyorsunuz, siz borsaya mı gidiyorsunuz diye soru soruyorlar. Tabii. Halkın yolundan geçerken Tabii. borsaya mı gidiyorsunuz diye soran bir özel güvenlik var. Yani bunlar kapatma projeleridir. Evet. Ee, Kadir Topbaş'a da sesleniyorum. Ertuğrul da. Muhsin Ertuğrul'un önüne arabalarıyla gittikleri için ve onlar geldiğinde kapılar açıldığı için orayı başarılı zannediyorlar. Orada yağmurda yoldan kapıya yürümek imkansız. Kaymaktan yürüyemiyorsunuz. Ve bir gülünç karikatür gibi İngilizce sarı bir küçük pankartla <gülüyor> wet floor yazıyor. Bu bir utançtır. Bunu başarı olarak sunmak da ayıptır. Çok doğru. Yani akşam vakitlerinde özellikle oradan geçenler... Oranın nasıl ıssız ve korkunç bir Ürkütücü yer olduğunu, bir evet, olduğunu ya göreceklerdir. Yani Kongre aslında. olduğu zaman da bir otopark oluyor. Bütün evet. arabalar, şeyler sökülüyor. Açık Hı -hı. havanın önü sadece araba doluyor aşağıdaki kongre için. Evet. Bunları maalesef iktidarda olanların fark etmesi zordur. Arabayla gelmelerini de ben anormal karşılamıyorum. Ama biliyor gibi olmasınlar, koptuklarını fark edip biraz bilgi alsınlar. Yani seçtiğimiz insanların tabii ki yaşam konforunun iyi olmasına karşı bir söylem tabii. üretmiyoruz. Hayır. Ama kentlinin her türlü, her kesimden kentlinin, her sosyal kesimden, e, gelir grubundan kentliye açık bir meydan ve bir parkı konuşuyoruz aslında. E, vasılların, alt gelir gruplarının oyunu alarak gelen bir yerel yönetimin, Sadece onlar aleyhine çalışmaya başlayıp ve sadece vasıllar için... Proje üretmeye başlaması çok düşündürücü ve çok kritik bir süreç. Bunu konuşmaya, bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Ve hayır demiyoruz aslında. Ve hayır mi? demiyoruz. Yani dönüşüm eğer bir şey olacaksa herkese açık bir süreçle beraber Tabii olması. Tabii ki hayır demiyoruz. Pek ve... çok şekilde tartışılmasını aslında savunuyoruz ve sizin sloganınız var değil mi? Daha iyi bir... Daha iyi bir proje, evet. daha iyi bir gelecek diyoruz. Elbette ki Taksim'in düzenlenmesine ihtiyaç var. Hı -hı. Hiçbir şekilde olduğu gibi kalsın diyen yok. Hı -hı. Bunları biraz daha detaylı konuşmak için bu akşam hepinizi saat 5.30'da Taşkışla'ya bekliyoruz. İTÜ taş Taşkışla kampüsünde daha iyi bir proje, daha iyi bir taksim, daha iyi bir gelecek için toplanıyoruz. Çok Haftaya teşekkürler bizi üzere, dinlediğiniz biliyoruz. için. Evet <gülüyor> üst üste söyleyelim mi Hüseyin Bey tekrar söyleyelim. tekrar. Ee, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi e, acikmimarlik.blogspot.com adresinden sizlerle paylaşıyor olacağız. Ee, yine görüşlerinizi ve önerilerinizi oraya bekliyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için Betül Hanım. Evet, teşekkür, çok teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.